ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Halil İbrahim sofrası programında yeniden birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, bundan 14 asır öncesinden bir hatıra ile başlayacağız bugünkü programımıza. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği zamanlardan sonra Yıllar geçmiş. Kendisini hiç görmemiş olan müminler ilk Müslümanlardan birilerini görmek için can atıyorlar. Kendileri görmemiş ama o güzel sallallahu aleyhi ve selleme gören insanları görmeye can attığı zamanlar bugün olduğu gibi merak ediyorlar. İşte muratlarına ermişler çünkü ilk Müslümanlardan Miktat bin Esved'in radıyallahu an haberini almışlar. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gören zatlardan hemen yanına koşmuşlar. Müsaade istemişler, etrafında oturmuşlar. O saadet asrının kokusunu duymaya çalışıyorlar. Bir ara kendisini ziyarete gelenlerden bir tanesi kendini tutamadı ve miktada şöyle seslendi. Hazreti Peygamber'i gören şu iki göze ne mutlu, Allah'a yemin olsun ki senin gördüğünü görmeyi ben çok isterdim. Aynı şekilde katılmış olduğun o peygamber meclislerine katılmayı da çok isterdim. Ne güzel yanık bir nida idi bu değil mi? Ne güzel bir arzuydu. Lakin adamın bu sözleri Miktat Radiyallahu Anın dışında herkesi çok mutlu ediyor olmalıydı. Ama kendisi pek de mutlu değildi. Şunları söyledi Miktat Radiyallahu An. Niçin sizden bazı kimseler? Hala Allah Teala'nın kendisine nasip etmediği bir mecliste bulunmayı temenni eder. Eğer bu kişi Hazreti Peygamber devrinde yaşamış olsaydı durumunun ne olacağını kestirebilir miydi? Allah'a yemin olsun ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in meclislerinde çok kimseler bulundu. Fakat Allah Onları burunları üzerine cehennemine attı. Çünkü onlar peygambere icabet etmediler. Onu doğrulamadılar. Niçin sizi kendisinden başka Rab tanımayan ve peygamberlerinin getirdiklerini tasdik eden insanlar kılan Allah'a şükretmiyorsunuz? Zahmetleri, sıkıntıları başkaları çekmiş. Siz sefasını sürüyorsunuz. Andolsun olsun ki Hazreti Peygamber diğer peygamberlerin hepsinden daha sıkıntılı bir hayat yaşadı. O, cahillerin putlarına tapmaktan daha üstün bir din olmadığına inandığı bir fetret, bir cahiliyet dönemi insanına geldi, gönderildi. Furkan geldi ve onunla, hak ile batılın, Baba ile oğulun aralarını ayırdı. Neden? Babalardan veya oğullardan biri Müslüman oluyordu. Bu yüzden de aralarında düşmanlık olabiliyordu. Allahu Teala ateşe giren kimsenin helak olduğunu görmesi için insanların kalp kilitlerini imanla açtı. En yakınının ateşte bulunduğunu bilen kişinin gözleri elbette ki aydın olamazdı. Bunları söyledi Miktat rəddiyyallahu an. Bugün bununla, bu örnekle başlamak istedim. Kendisinin yanına gelip de, senin gördüğün o gözler bende olaydı diyen birine verdiği tepki buydu. Bu bugünkü programımızın mahiyeti, konunun odak noktası, nüfeir rəddiyyallahu anın aktardıklarını. Miktat bin Esvet radıyallahu anh'ın cevabını bugün kendimize mihmandar kabul ettik. Değerli kardeşlerim, bugün üstünlük veya başka şeylerin sebebi de olarak bilinen insanların kardeşlikten uzaklaştıkları, aşırıya kaçtıkları ırkçılık mevzusu üzerinde durmaya çalışacağız. Az önce Size paylaşmaya çalıştığım bu mevzuda anlatıldığı gibi üstünlük bir insanın bir insanı görmesi veya onun akrabası olması olmuyor. Elbette sahabe-i kiram efendilerimiz, sahabe kime deniyor? İlk başta Müslüman olması gerekmekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gören birçok insan vardı dünya gözüyle görmüşlerdi. Belki de birçok sahabe efendimizden daha fazla saat hesabına vurduğumuzda onu gördüler. Belki çocukluğundan beri 30 yıl, 40 yıl kendisinin yanında olanlar da vardı ama cehenneme gittiler. Demek ki Miktat radiyallahu an. şunu anlatmak istedi. Allah sana hangi asırda kimin oğlu veya kimin kızı veya hangi ırktan dünyaya geldiysen, o şekilde seni yarattı ve sana verdiğini, senden istediklerini bileceksin. Neden ben bunun kızı olmadım? Neden şu asırda ben yaşamadım? O asırdakiler neden böyle yapmadı gibi şeyler, bir Müslümana yakışmaz? Değerli kardeşlerim, bu girizgâhtan sonra şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Bugün insanlığı felakete götüren en büyük hastalıklardan bir tanesi ırkçılıktır. Tarih bunun öyle örnekleriyle dolu ki, onun için güzel dinimiz ırkçılığı çok şiddetli bir şekilde reddetmiştir. Hatta lanetlemiştir. Burada bir ayrım yapalım konunun daha iyi anlaşılması için. Bir insanın nereli olduğu memleketi onu mutlu etmemeli mi? İnsan ailesine, doğduğu topraklara değer vermemeli mi? Veya bayrağına değil mi? Lisanına sahip çıkmamalı mı? Bu şöyle değerlendirilmeli. Bir insan kimin soyundan geleceğini, Nerede, hangi ülkede yaşayacağını kendisi belirleyemiyor. Kader burada devreye giriyor. Örnek olarak vereyim. Suriyeli bir kardeşimiz, Suriye bayrağını. Türkiye'deyiz. Biz güzel ülkemizin bayrağını sevmeliyiz. Vatan sevgisi de elbette önemlidir. Bir insan... Kendi sülalesi, doğduğu toprakları, köyünü elbette sevecektir. Ama burada ırkçılık bundan daha farklı. Bu, diğer ırkları, diğer kabileleri, diğer milletleri aşağılık görmek veya kendisini diğerlerinden üstün görmektir. Diğerlerini zayıf, bayağı değersiz görmesidir. Hani kibir deniyor ya, şöyle alım çalımla sokakta yürümemiz yasaklanmış. Birbirimize tekfir yoluyla yaklaşmamız yasaklanmış biliyorsunuz. Çünkü insanların sonunu sadece Allahu Teala biliyor. Hasılı biz insanlara hüsnü zanla davranmak böyle bir muamele uygun görülmüş. Onun gibi bu konuda da aynı yere geldik şimdi. Irkçılık da yasaklanmış. Neden? Toplumlar arasına Biraz daha küçültelim, insanlar arasında kinin, hasedin, düşmanlığın yeşermesine bir virüs gibi koronadan milyar kat olarak zarar vermesi muhtemel. Bugün insanların aralarındaki cinayet sebeplerine baktığınız zaman, insanların birbirleriyle kavgalarına müşahede ettiğiniz baktığınız zaman, Maalesef aynı şeyleri görüyorsunuz. Benim gibi düşünmüyor veya şuralı değil. allah Teala bize bir olun buyurdu ve bunu emrettiği halde maalesef aşırılığa kaçıyoruz. İşte insanlığı felakete götüren ırklar değildir. Efendim ben Lazım, ben Kürdüm, ben Arap kökenliyim, ben efendim Gürcüyüm, Abhazım bunlar çok değerli şeylerdir. Bir kilim düşünün. Bu kilimin motifleri vardır, görmüşsünüzdür veya halı dokunur döşeme altı tarafında Antalya'da. Eskiden tabii fabrikasyon yoktu. Annelerimiz, nenelerimiz ne yapmışlar? Bir yerden bir motif görmüşler veya hayal etmişler. Kimisi şöyle bir motif, ötekisi böyle bir motif derken o halı veya kilim birbirinden güzel ve aslına hiç benzemeyen, belki de bir kez daha aynısı üretilemeyecek bir motif, bir desen ortaya çıkmış. Biz böyleyiz. Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Gürcüsüyle vesaire veya renk olarak, daha esmer olanıyla, daha pembe olanıyla. Birazdan bunlara inşallah geçeceğiz. Şimdi, Bizi yaratan Allahu Teala böyle yaratmış. Murad etseydi elbette tek bir ırktan bahsedilebilirdi. Ama bunun bazı sebepleri var, bazı hikmetleri var. Bizim bildiğimiz veya bilemediğimiz. Kendi başımıza değil de başka insanlarla ne yapıyoruz? Birliktelikler inşa ediyoruz, tanışıyoruz, değil mi? Aramızda bir akrabalık bağı oluyor, bir kardeşlik oluyor. Elbette ki memleketleri sevmek çok güzeldir. İnsan kendi köylüsünü nasıl sevmez? Mesela şu memleket, çocukluğu geçmiş, gençliği geçmiş, belki orada annesi babası vefat etmiş, memleketini nasıl sevmez? Örneğin. Ama ne zaman bu aşırılığa kaçarsa, oğlunu felakete götüren bir hastalık oluyor. Bu olmadıktan sonra memleketini sev. Elbette seveceksin. Milli ve manevi değerleri elbette başımızın tacı etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, şöyle mezarlıklara bir göz gezdirin bakalım. Hangi memleketten insanlar nerelere gömülmüşler? Hiç Şöyle bir ayrım gördünüz mü? Mardinlilerin mezarı bu tarafta, İstanbul'da. Diyarbakırlıların mezarı bu tarafta. Yok efendim, Lazların mezarı, Laz mezarlığı diye bir şey gördünüz mü? Yok değil mi? Arap mezarlığı, hayır. Ya Müslüman mezarlığıdır, ya gayrimüslim mezarlığıdır. Tabiri caizse koyun koyun yatıyoruz. Dirildiğimiz zamanda Allahu Teala bizi ırklara ayırmış bir şekilde yaratmayacak. Bunu da eserlerden öğreniyoruz. Allah'ın indinde en değerlimizin şu ırktan olduğu veya en değersizinin şu ırktan olduğu veya bunun kızı, bunun oğlu olduğu şeklinde hiçbir ayette Hiçbir hadiste bugüne kadar bir mevzu geçmediği gibi tam tersine, üstünlüğün Allah'a yaklaşma olduğu buyrulur. Kadınıyla da erkeğiyle de. Hiçbir erkek ben kadından Allah indinde daha üstünüm diyemeyeceği gibi, bir hanım da ben şu erkekten üstünüm diyemez. Böyle bir dünya yaratılmış ve bu dünyanın biz yaratılanı olarak, yaratıcımıza celle celaluhu, Boyun eğmek zorundayız. İstersek eğmeyelim, Allah korusun. Başka bir yol yok. Bir ürünü üreten, o ürün hakkında söz sahibidir. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu, lütfen burayı unutmayın. Haramı, helali belleden Rabbimiz Celle Celaluhu, zinayı nasıl yasakladıysa, nasıl hırsızlığı yasakladıysa, Nasıl kalp kırmanın Kabe'yi bin defa yıkmaktan daha tehlikeli olduğunu bize buyuruyorsa, aynı şekilde ırkçılığı da yasaklamıştır. Bugün ben güzel dinimizin şu yönlerini çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu aktarılanlar baş tacımdır, haşa ama buna inanmıyorum gibi bir şey söyleyemeyeceğimiz gibi. Din birdir. Allah Celle Celaluhu'nun haram ve helalleri bellidir. İşte onlardan bir tanesi de yasaklanan mevzular. Tehlikeli sular ırkçılıktır. Kardeşlerim, üstünlük iki kişi arasında olduğu zaman buna kibir diyoruz. Zenginlikle, yakışıklılık, güzellik veya efendim şuralı olmak vesaire ne derseniz deyin. Ben sana karşı bir üstünlük görüyorsam kendimde ben kibirliyimdir ve Allah korusun bugün gelinen noktada görüyoruz ki hocalarımız üzerine basa basa söylüyorlar cehenneme gitmeye en yakın insanlar kibirli ve diğerlerinden kendini üstün gören insanlardır. Kardeşlerim İslamiyet hangi ırktan hangi dilden ve ülkeden olursa olsun bütün Müslümanların yaşayan kim varsa hepsinin kardeş olduğunu bildirir. Allah indinde herkes insan olarak bir tarak düşünün. Tarak ne kadar sıkı sıkı böyle yan yana dişleri vardır değil mi? O tarağın dişleri gibi birbirine eşit olduğunu anlatır. Mesela Umre'ye gittiyseniz hacca gittiyseniz bilirseniz Gidenler inşallah defalarca gidip gelirler. Gitmeyenler de en tez vakitte gider, dua eder, temizlenmiş olarak gelirler. Orada şunu görüyorsunuz. Yanınızda sizin gibi giyinmiş, rengi belki değişik olabilir, ağzından çıkanları anlamıyor olabilirsiniz ama çok zengin bir insan olabilir. Onun yanındaki, bir komutan olabilir Onun yanındaki Belki o civarın en fakir Yoksul insanı olabilir Onun yanındaki Bembeyaz tenli bir abimiz Belki onun yanındaki Neredeyse kömür karası Bir renkte olan bir kardeşimizdir Cilt rengi olarak Bunu unutmamak lazım Aynen umrede O kutsal topraklarda olduğu gibi veya camilere gelin namaz kılarken sen nerelisin bir dakika? Kütahyalılar bu tarafa geçsinler, Antalyalılar bu tarafa denmiyor. İşte ırkçılık da aynı şekilde neden lanetleniyor? Allahu Teala yaratmış sanki bu yarattığına karşı bir e, isyan, bir müdahale, bir eleştiri yapıyoruz. Bunu bu şekilde dilimizle söylemiyoruz doğru ama yapmamız, eleştirmemiz bunu gösteriyor. Mesela ben bugün şu ilden adam çıkmaz dersem hem kendime etmiş olurum hem de yalan konuşmuş olurum. Bu suizan olur. Neden? Bir memleketten, bir ırktan çok değerli, çok şerefli, halimselim, inançlı, Merhametli insanlar çıkacağı gibi aynı memleketten hatta bazen aynı köyden biraz daha ileri gidelim bazen aynı aileden abi kardeşin bir tanesi yaramaz bir tanesi de çok faydalı bir insan olabiliyor. Bir tanesi terörist aynı kardeş aynı anne babadan dünyaya gelmiş diğeri şehit oluyor belki birbirlerini vuruyorlar. Dolayısıyla aynı kardeşin bile içerisinde bunca farklı fikirler varken, bir insan kendi ırkını, doğduğu toprakları, başkalarının ırk ve doğduğu topraklardan nasıl üstün görebilir? Allah Celle Celaluhu indinde, biz o tarağın dişleri gibiyiz. Kadındı, erkekti, köylüydü, e, şehirliydi, zengindi, fakirdi, şu renkti, bu renkti. Biz yan yana duruyoruz Ve Allahu tealaya beraber secde ediyoruz. Dinimizde ırkın, milletin üstünlüğü yoktur. Lütfen söyler misiniz? Bir insan anne babasını seçebilir mi? Seçemez. Haberi bile olmaz. Hatta af buyurun anne babanın bile haberi yoktur bir ay sonra o çocuğun anne karnında olacağından, onun gibi bir insan ırkını seçebilir mi? Milliyetini seçebilir mi? Boyunu, posunu, cinsiyetini seçebilir mi? Ama bir insan atalarının İslam dinine hizmetinden dolayı ırkını sevebilir mi? Sevebilir. Bu suç mudur? Hayır değildir. Ama ne yaptıkları ve nereye kadar bunu yaptığı çok önemlidir. Ceddine dua ediyorsun. Çok güzel. Ama sen ceddinle övünüp durarak cennete gideceğini garanti göremezsin. Bunu öğrenmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, şunu unutmamak lazım. Müslüman, zenci veya diyelim bir hizmetçi, kafir olan diyelim ki beyaz ve bir kral diyelim birisi ondan daha üstündür kafir olarak ölen bir insan ebedi olarak cehennemde o fakir denilen hizmetçi veya o zamanlarda köle denilen ve renk olarak zenci denilen insan eğer Müslümansa cennette kalacaktır. Hiçbir insanın anne ve babasının kendisine direkt olarak bir faydasının olmayacağını da biliyoruz bundan 14 asır evvel lütfen buraya dikkat ediniz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ta değil mi? ama veda haccında son sözlerini söylerken tavsiyelerini buyururken o hutbede ne buyurdu? Arap olanın olmayana üstünlüğü yoktur kendisi Arap olduğu halde bunu söyledi. Bu kolay o zaman söylenecek şeylerden değildi. O zamanları düşünün. Şu renklinin bu renklie, şu ırktan olanın bu ırktan olana bir üstünlüğü yoktur. Peki ne üstünlüğü vardır? Madem istiyoruz üstünlük üstünlük, buyurun takva üstünlüğü. Ne kadar Allah'ın Celle Celaluhu, Dediklerini yapmaya çalıştın, günahlardan o kadar kaçmaya çalıştın, kendi nefsini ne kadar hakir görüp de insanların iyilikleri için bir şeyler yapmaya çalıştın veya diğer hayvanatın, beşerin diyelim, bitkiler de hepsi için olsun, o kadar Allah'a yakınsın. Değerli kardeşlerim, Yahudiler kendi aslına inanırlar. Mesela bir insan Fransa'da diyelim Yahudiyim dedi, kendisi bunu diyebilir. Ama hiçbir şekilde gerçek Yahudiyim diyen ve başkalarını kendi ırkından başkasını kabul etmeyen, örneğin İsrail denilen efendim, terör devletinde kabul edilmez. Siz yırtınsanız da, zıplasanız da, hoplasanız da, trilyonlar da dökseniz, eğer onların ırkından değilseniz onların dinine giremezsiniz yani değiştirilmiş olan Tevrat insan eli değmiş değil mi? Kur'an'da açık bir şekilde aktarılıyor o Tevrat'a inanan bugün Yahudiyim diyen insanların bile ben Yahudiliği seçtim diyene oluru yoktur aşağı görülürsünüz çünkü ırkçılık vardır o inançta birbirine girmiştir Hristiyanlara baktığınız zaman da zencillerin aşağı görüldüğünü görürsünüz. Hatta onların da kendi kiliseleri veya kendi inanç eksenlerinde değiştirilen efendim, incillere ne yaptıklarını, inandıklarını görürsünüz. Lakin İslam dininde bunların hiçbiri yoktur. İslam dininde 3-5 tane ayrı Kur'an olmadığı gibi, ırkların birbirlerine üstünlüğü bırakın olmasını bunlar yasaklanmıştır. Ve İslam dininde Yahudilikteki gibi şu ırktakiler sadece gelebilir, bunlar gelemez yoktur. Her insanı kucaklar, her rengi kucaklar, her milliyeti kucaklar, her siyasi inancı kucaklar, her dilde konuşanı kucaklar, zengini fakiri tahsil ede imkanı olmuş belki. Ötekinin okuma imkanı olmamış köylüydü şehirliydi Allahu Teala'nın dini her insanı kapsar ve güzel dinimiz bir insanın gayrimüslim olsa bile buraya lütfen dikkat edin. İslam kardeşliğini konuşuyoruz ya ırkçılığın karşısında daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Gayrimüslim olsa bile o insana bir itibar verir. Onun bir şerefi vardır. Her insanın yaşam hürriyeti vardır. Senin komşun, senin köydeki belki hiç, efendim yıldızının barışmadığı, elektrik alamadığın bugünün tabiriyle bir insan olabilir. Şöyleydi böyleydi buna inanıyor veya şuna inanmıyor diyelim. Ama ona kötülük yapamazsın, ona zulmedemezsin. Böyle bir dindir İslam dini. Aynı zamanda kendi ırkını İslamiyet'in üstünde tutmak ve kendi milletinden olan gayrimüslimi başka milletten olan Müslümandan üstün tutmak ırkçılıktır. Hemen bir örnek vereyim size. Bugün ateist olduğunu söyleyen veya İslam'a düşmanlık yapan ülkemizde nerelisiniz? Bir örnek veriyorum işte. Ahmeda köyü. Sizin köyünüz. Şu ile bağlı Ahmet Ağa Köyü. Ahmet Ağa Köyü'nde dünyada ne kadar zulüm varsa bunların hepsinin arkasında parmağı olan bir insan olsa, o mu sizin için Ahmet Ağa Köyü'nden olduğunuz için değerli olur? Yoksa insanlara, vatana, millete bayrağa, saygısı, muhabbeti, şehadet tutkusu olan İnsanlara, hayvanlara, bitkilere merhamet nazarıyla bakan, dünyanın öbür ucunda hiç dilini bile bilmediğiniz, haritada yerini bilmediğiniz bir Müslüman mı sizin için daha sıcak geliyor? Irkçı olup olmadığınızın ölçüsünü buradan anlayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Eğer senin köyünden, senin ırkından, senin sülalenden bir adam, yanlış yapıyorsa, insanlara zulmediyorsa, vatana, millete, şu bayrağa, en önemlisi dine hıyanet ediyorsa, o mu senin için sevgili geliyor, yoksa hiç tanımadığın, lisanını bile anlayamadığın, şöyle bir dünya haritası karşına geldiği zaman, Allah Allah, burada başka bir ülke mi varmış dediğin, ismini dahi duymadığın bir yerde, ama çalışmalarını duymuşsun, onun Kimlere hidayet tevsili olduğunu duymuşsun o insan mı sana sıcak gelir ölçünüz bulur. Eğer terörist de olsa. Eğer hain de olsa. Eğer düşman da olsa. Siz o benim ırkımdan, benim köyümden, benim memleketimden diye onu kayırıp kolluyorsanız ırkçı olmuş olursunuz. Yoksa ırkları yaratan da Allah'tır. Burada bir sıkıntı yok. Nereli olduğun vesaire çok güzel şeyler. Ne zaman sıkıntıya giriyor tekrar ediyoruz? Üstünlük iddia ettiğimiz zaman. Kardeşlerim. Allahu Teala Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı buyruluyor. Ebu Davud'da geçiyor. Bu cümleler. allah Teala Adem aleyhisselamı yaratırken, yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Bazısı yumuşak, Bazısı sert, bazısı da halis ve temiz oldu. Bugün bunlar var mı? Var. İnsanların renkleri değişik. Hatta öyle ki tam hadisi şerifte buyrulduğu gibi o renkler arasında bulunanlar da var. Ve nasıl bitiyor? Bazısı sert. Toprak yumuşak olur, sert olur. Su geçirgenliği fazla olur biliyorsunuz. Killi, humuslu şöyle böyle topraklar olur. İnsanın da böyle olduğunu görüyoruz. Bugün sen istediğin kadar hopla zıpla insanlara bir şey anlatmaya çalış. Örneğin merhametli bir insansın. Lütfen şunu yapalım, ne olur şunu yapmayalım, böyle yapmayalım de. Karşındaki insan yani muhatabın eğer katı bir şekilde yaratıldıysa, öyle bir e, hali varsa onu anlatamazsın bir şeyleri. Merhamet çok ayrı bir şeydir. Yufka yürekli olmak derler mesela. Bazı zararları var mıdır? Vardır ayrı. Ama Allahu Teala herkesi ayrı yaratmıştır. Bazı ayrılıklarımız vardır mesela, farklı yönlerimiz vardır. Hazreti Ömer radıyallahu an selam olsun. Ayrı bir karakteri vardır, duruşu vardır. Hazreti Ali radıyallahu an ayrı bir karakteri vardır. E şimdi Hazreti Osman, radıyallahu ne kadar değişik. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, hasılı. Hepsi Müslümandır, hepsi değerlidir. Kimi biraz daha böyle celallidir, ani kararlar verir. Kimisi yumuşaktır, kimisi göz yaşlarını eksik etmez gözünden. Kimisi ilimde veya cesarette diğerlerinden daha ileridedir. Bizim böyle düşünmemiz lazım. Her birimiz yaratan Allahu Teala'dır. Bugün nefes alıp veriyoruz. Bundan üç dakika sonra aynı nefesi alıp verebilecek miyiz? Bunun fevkinde değiliz. Hocalarımız vefat ediyor. Gencecik ünlü denilen insanlar haberlerde görüyoruz vefat ediyor. Kimsenin ırkının, memleketinin, cinsiyetinin teninin renginin, yaşadığı toplumun veya coğrafyanın milletin bir faydasının olmadığını görüyoruz. Düşünün neyle başladık bugünkü programımıza? Miktat bin Esvet radiyallahu anh'la. Nasıl bir örnekti? İşte o yüzden onunla başlamak istedim. Yok o gözler bende olsaydı keşke görseydim. Belki görseydin değerini bilmeyecektin. Neden böyle düşünüyorsun? O devirlerde yaşamayı istemek ayrı ama neden ben öyle bir zamanda yaşamadım deyip hasta olacak kadar bunu kafaya takmaya gerek yok. Bizi yaratan Allah Celle Celaluhu, sahabeyi de yaratan. Yavuz Sultan Selim Han'ı da yaratan aynı Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa buyurun sallallahu aleyhi ve sellemi yaratan, Eşi ve benzeri olmayan Rabbimizdir Celle Celaluhu Bugün senin doğmanı istedi Şu zamanlarda yaşamanı istedi Hepsi bu Sana bu zamana göre Muamele edecek ahirette Sana verdiği imkanları Nasıl kullandın Nasıl bir tercihte bulundun Sana karşı imtihanlarında Neler vardı Ve neler yaptın Onunla imtihandasın Örneğin 14 asır önce internet yoktu. Elektrik icat edilmemişti. İnsanların bu kadar kendi başlarına hareket edebileceği, canım sıkıldı deyip de saatlerce vakit geçirebileceği, vakit öldürebileceği küçük aygıtlar, telefonlar yoktu. Şimdi 14 asır öncesinin imtihanları ayrıydı. Bir deveniz vardı, çöldeydiniz... Aileniz şöyle geçiniyordu. Ama şimdi cep telefonu var. Şimdi internet var içinde. Gıybetin dille olanı vardı o zaman. Şimdi yazıyla olanı var. O zaman belki günah işlemek için bir yerden bir yer atlayıp gitmek gerekiyordu. Bugün 14 asır geçmiş. Günah işlemek daha kolay hale gelmiş. Gıybeti de o telefondan yapabiliyorsunuz. İnsanları kırma işlemini, kalp kırmayı da o yorumlarda cep telefonu üzerinden yapabiliyorsunuz. Zinayı da yapabiliyor. Maalesef o gözleri haramlarla buluşturabiliyorsunuz. Kumar da oynayabiliyorsunuz. Demek istediğim şu, 14 asır evvel veya 3000 yıl önce yaşayan insanlar ile şimdikinin arasında imtihan bakımından, yaratılışta, Fıtratta olanlar aynı ama etraftaki nimetler bakımından büyük farklılıklar var. O yüzden keşke ben şu zamanda yaşasaydım, o zamanda yaşasaydım peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardım? Kollardım, kol kanat gererdim, uğrunda ölürdüm diyoruz. Bu güzel bir haber. Ama acaba 1400 yıl önce o topraklarda doğup büyüyen bir insan olarak kimlerden olurduk? Bugün o kadar rahata alışmış bir şekilde çok affedersiniz burnumuzdan kıl aldırmıyoruz değil mi? Bazı rahatsızlıklarımız olduğu zaman hemen oflayıp pofluyoruz. zoray gelmiyoruz bir türlü. Hemen şikayet etmeye başlıyoruz halimizi. Bu kafayla 14 asır önce Bedir Savaşı'nda savaşan bir insan olarak kendinizi hayal etmeniz oldukça düşündürücü. Bugün sabah namazına kalkamıyor olan bir ümmetten Bedir Savaşı'nda en önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir emriyle Allah Allah deyip düşmana kılıç sallayacak insanların hayalini kurmak, Oldukça düşündürücü. Biz bugün yaratıldık. Daha doğrusu bu dönemde yaratıldık. Bugün için yaratıldık. Ey hanımlar, ey erkekler, ey gençler, ey çocuklar. Seni yaratan Allah dileseydi, 14 asır evvelde yaratırdı. Sen bugüne odaklan, geçmişi sev, say, dua et, hürmet et. Ama orada kalma. Bugünü yaşa. O zaman at üstünde veya deve üstünde savaşan insanlar vardı. Sen bugün kendi nefsinle savaş. Bir zulüm haber aldın. Teknolojinle, protestonla, hatta şu ürünü kullanıp bu ürünü kullanmamakla ekonomik olarak boğmaya çalış. Gücün yetmiyorsa eğer. Haksızlık gördüğünde bugün elektronik postaları, şikayet mercilerini de kullanabiliyorsun. İmkanlar değişmiş olabilir. Sen bugünden sorumlusun. Allahu Teala sana "Ey kulum, neden 14 asır önce bunu yapmadın?" diye muamelede bulunmayacak. Hangi zamanda yaşadın? Ondan sorumlusun. Bunu anlayalım. Efendim benim hiç param yok. Kimseye yardım edemiyorum. Zaten bu sana sorulmayacak eğer gerçekten paran yoksa. Zekat senin üzerine düşmüyorsa, sorumlu değilsen. Efendim ben hastayım. Belimi doğrultup da bir namazımı kılamadım. Hiçbir şekilde belimi doğrultamıyorum. Allahu Teala neden belini doğrultamıyorsun? Buyurmayacak sana. Yapman gerekenleri en iyi bilen Allah Celle Celaluhu. Verdiği nimetlerle seni beni yargılayacak, sınava tabi tutacak. Bugün olduğu gibi şu an bir sınavın içindeyiz. Peki üstünlük takvada demiştik, kalmiyetçilik, ırkçılık yok. Peki milliyetçilik nasıl bir şeydir? Bir insan nerede yaşadı? O yerde yaşadığı yere adapte olur. Bir insan ekmek yediği kaba tekme atmaz. Saygı duyar. Bir insan İran'da yaşamıştır. İran'da yaşayan bir Müslüman İran bayrağına ayrı bir muhabbet duyar. Ama esas çatısının İslam olduğunu bilmek zorundadır. İslam'ı kendi ırkından üstün tutacaktır. Efendim Irak'taki, Endonezya'daki, Senegal'deki, Avustralya'daki, Almanya'daki bir Müslüman... ...evet doğup büyüdüğü yerleri sevecektir. Belki koruyup kollayacaktır. Herkese vela, kendi etrafındakilere yardım eder öyle değil mi? Önce Can sonra Canan derler. İşte o bayrağı sevdin şunu yaptın bunu yaptın ama... ...ırkçı değilseniz eğer ne yaparsınız... Senin memleketinden olmamış, senin ülkende olmamış başka bir bayrağın, başka bir diyelim ki coğrafyanın çocuğu ama biliyorsun ki bir Müslüman var orada. O senin için yeter. Bayrağının, renginin, ırkının, konuştuğu dilin, lisanın, teninin renginin bir önemi yoktur. İşte siz böyle düşünüyorsanız merak etmeyin korkmayın ırkçı değilsinizdir. Vatan sevgisi ayrıdır bakın. Vatan sevgisiyle bayrağınızı sevmek, ezanı zaten sevmekle ırkçılığın bir nesi yoktur, benzerliği yoktur. Fıtrattan gelir vatan sevgisi. Canlılar kendi ördükleri yuvalarını severler. Hayvanlarda bile böyle. Onların vatanı yuvaları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ediyor, hatırlayın. Mekke'yi terk ederken ne buyurdu? Allah'a yemin ederim ki sen yeryüzünün en hayırlı ve Allah katında en sevimli yerisin. Eğer kavmim tarafından çıkarılmış olsaydım, çıkarılmamış olsaydım, senden ayrılmazdım. Seviyor vatanını, çocukluğunun geçtiği yerleri seviyor. Bu ırkçılık değildir, tekrar ediyorum. Ne zaman ben senden üstünüm dedin, bitti. Hucurat suresi 13. Nisa suresi 1. Rum suresi 22. ayetlerde mealen şöyle buyruluyor: Ey insanlar! Doğrusu,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 sonra ayrılığa düştüler. Ey insanlar! Sizi bir tek candan yaratan, ondan da eşini var eden ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Ve anlıyoruz ki insanlık aslında bir aile. Böyle kabul edilmiş. İnsanlar arasında insan olmak itibariyle hiçbir farkımız yok. Hangi dili konuştu. Efendim rengi neydi, ırkı neydi, nereliydi bu, aşağılık veya üstünlük sebebi olmayacak. Yaradılış itibarıyla insanların arasında bir fark yok. Kardeşlerim, düşünün lütfen, ırkçılığın en meşhur olduğu zamanlar, bundan yine 14 asır öncesine gidelim, köle azatlısı bir Zenci deniyor ya simsiyah bir tene mensup Bilal Habeşi radıyallahu an Kureyş'in başında lider olarak kabul ettiği Ebu Süfyan'ın önüne geçiren büyük bir kardeşlik devrimiydi İslam. Irkları, coğrafyaları, renkleri, kültürleri birbirinden farklı milyonlarca insanı kaynaştırıp aynı değerler etrafında birleştiren bir nizam İslam kölelerden, köle azatlılarından, büyük ilim adamlarının, komutanların yetiştiği bir sistem. Devlet başkanıyla, düşünün devleti idare eden en tepedeki adamıyla, en alttaki hizmetliği, Allah'ın huzurunda aynı safa dizen bir eşitlik tablosu İslam. Komutanla askerin yan yana ibadet edebileceği, Bazen bir erin komutanına namaz kıldırdığı, öne geçtiği bir din. Zenginin ve fakirin kendi aralarında bir hiyerarşisinin olmadığı bir umre, bir hac nizamı. Herkesin aynı kıyafeti giymek zorunda kaldığı, belki de bunun da hikmetleri var, bir sistem. Dünyanın en zengini de olsanız en tanınan bireylerinden biri de olsanız, o kıyafeti, ihramı giyeceksiniz. Dünyanın yine en meşhuru, belki de 400 tane devenin ayrı ayrı üstünde taşınacak kadar hazinelerinizin depolandığı, korunduğu o odaların anahtarlarının sayısı. Malum, 400 deve yüklüyor Karun biliyorsunuz ama... Ölüyorsunuz. Onunla, Karun gibi zenginle, Cebinde metelik olmayan, Aynı safta. Böyle bir din. En basit bir bireyin, Canını, malını, Neslini, inancını, Düşünce özgürlüğünü, Toplumun şöyle, En üst düzeyindekileri kadar saygın, Ve dokunulmaz sayan, Bir hukuk düzeni İslam. Bir devlet başkanı. Bir itiraz geliyor, itiraz bir köylüden ama devlet başkanı sorumlu tutuluyor, cezaya muhatap oluyor. Halife ve gayrimüslim inanmıyor. Halife ile gayrimüslim bir vatandaşını hakimin karşısında yan yana ayakta tutan bir adalet sistemi İslam. Durum böyle arkadaşlar. Dolayısıyla ırkçılık kökünden koparılması gereken bir şey. Irkları Allah yaratmış. Vardır bunda bir hikmet ama kimse kimseye üstünlük taslamadıktan sonra. Müslümanlar kardeştir. Adem aleyhisselamdan başlar, hayatımızın sonuna kadar ve bizim değil dünyanın sonuna kadar da böyle devam edecektir. Bir anne ve babadan doğan çocuklar ne olarak biliniyor? kardeş? Bundan daha güçlü bir bağ var mı? Var. Bazen aynı anne ve babadan dünyaya geldin. Bebekliğin, çocukluğun, gençliğin aynı evde geçti. Aynı sofrada oturdun kalktın. Benzer kıyafetleri, benzer anaların hatıraların var o evde. Oradan taşındınız, buraya gittiniz bilmem ne falan. Bazen iki kardeş arasında bile imtihan olacak ya, kavga dövüş oluyor. Hele hele, hele hele... Şöyle bir vefattan sonra babasından mal kaldı diyelim seyreyle sen gümbürtüyü. Ama ondan daha kuvvetlisi var edilmiş. İslam kardeşliği. Bu bağların daha güçlü, daha kuvvetli olmasını sağlamak için dinde kardeşlik olgusuna ayrı bir önem verilmiş. Tarih boyunca peygamberlerin ve önemli şahsiyetlerin yaşantılarıyla bu ortaya konmuş. İlk önce İslam kardeşliği. Aynı anne babadan dünyaya geldin, biri iki diyor, biri bir diyor, biri kırmızı diyor, biri siyah diyor. Ama dünyanın öbür ucundaki kardeşine beraber, aynı frekansta olduğunu bilmek bile. Hiç tanımıyorsun, anlaşamıyorsun bile mesela umredesin, Selamun Aleyküm diyorsun. Ve Aleyküm diyor mesela. İkinci bir kelime konuşup da diyaloğa girme imkanı yok. Anlamıyorsun o da seni anlamıyor. Ama bir tebessüm ediyorsun. Çünkü frekans aynı. E, Biri yanda 50 yıl 60 yıl beraber yaşamışsın. Aynı çorbaya kaşık sallamışsın. Ama kafalar değişik. Aile kardeşliği gibi. Ondan daha ileride İslam kardeşliği. İslam toplumunun temeli kardeşlik hukuku üzerine bina edilir. İslam kardeşliği uygulanmadan İslami toplum oluşamaz. Kişi ne diyor? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedi, inandı ve böyle diyen insanlarla kardeşlik hukukunu imzaladı. Bir dakika. Ben öyle dedim de şöyle dedim diyemezsin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş birisi. Amentü şartlarına inanmış değil mi? Yeniden gelecek yeryüzüne. Kader, hayır, şer bunların hepsiyle beraber iman şartlarına muhalefet etmeden inandı birisi. Senin kardeşindir. Senin gibi düşünmeyebilir bazı konularda anlaşamadığın yerler olur. Beyaz rengi seversin, o kırmızıyı sever falan. Bizim ölçümüz ortak noktalarımız vardır. Ortak noktalar olduktan sonra o arabayı böyle kullanıyordu veya oturma odasının rengi kahverengiydi, senin şöyledi. Bunlar hiç konuşulacak şeyler değil. Kardeşlerim, engebeli bir yolda olduğunuzu düşünün. Araç kullanıyorsunuz, bir iki tane çukur vardı önünüzde. Dikkat ettiniz, Allah da size... Celle Celaluhu nasip etti. O çukurlardan kurtuldunuz. Şunu söyleyebilir misiniz? Gideceğim menzile kadar nereye varmam gerekiyorsa hiç dikkat etmeme gerek yok. Bu iki tane çukuru geçtim zaten. Önümde çukur mukur kalmadı diyemezsiniz. Bilmediğiniz bir yolsa. Başka engellerle karşılaşabilirsiniz. Doğru mu? Şeytan da böyledir. Neden bu örneği verdim? şeytana karşı bir konuda üstünlük gösterdiniz. Şeytan size zinadan yaklaşamıyor veya içki içiremiyor size çünkü içki size çok uzak artık. Kumar oynatamıyor size. Çok güzel. Size de ırkçılıkla geliyor olabilir. O engebeli çukurların olduğu yolda bir iki tane çukuru geçtin devam ettin dikkatsiz bir şekilde hayır. Şeytan mutlaka senin önüne bir şeyleri çıkaracak. Bil ki ırkçılık da Diğer insanlardan, diğer ırklardan kendini üstün görmen de şeytanın yollarından bir yoldur. Allahu u Teala'nın sevmedikleri arasındadır. Faizi yasaklayan, haram ilan eden, zinayı yasaklayan, insanların birbirlerine kibirli davranmamalarını emreden Allah Celle Celaluhu, aynı Allah eşi ve benzeri olmayan Celle Celaluhu, ırkçılığı da yasaklamıştır. Arap'ın Arap olmayana, değil mi? Arap Acem derler mesela. Öyle bir toplumda ne buyurdu son olarak onu söyleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Arap'ın araba olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Allahu Teala'dan niyazımız, ırkçılıktan bizleri uzak eylemesi, milliyetçilik ve ırkçılık arasında, ki farkı anlayabilecek bir zeka nasip eylemesi, hangi ırka mensub olursak, milliyete mensub olursak olalım, İslam, İslam çatısını, en önemli ve üstteki çatımız olarak kabul etmeyi cümlemize nasip buyursun. Bizim çatımız İslam olacak, başımızın üstünde. Ondan sonra benim ülkem, ondan sonra benim ailem, ondan sonra benim şahsi istek menfaat tercihlerim, benim çatımda Rabbim Celle Celaluhu'nun dini olsun, Sonra ne olursa olsun. En sevdiğim kardeşim, en anlaştığım kardeşim, belki benim hiç ekseriyetle sevmediğim, zamanında darbe yediğim bir ırktan, bir ülkeden olabilir. Bugün terör devleti diye üstüne basa basa söylediğim İsrail'de yaşayan Müslümanlar da var 5 vakit namazında. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşayan, Hindistan'da, Japonya'da, dünyanın birçok yerinde elhamdülillah... İnsanlar İslam'a koşuyor, hidayet rüzgârı esiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, bu rüzgarın içerisinde olmayı cümlesine nasip buyursun. Amin. Kardeşlerim, gelin, biz işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Vallahi bu dünya kimseye kalmıyor, öncekilere kalmadığı gibi. Bugünkü yayında bir yalnız bırakmadığınız için... Hepinize teşekkür ediyoruz. Merhum Mehmet Akif'in şu mısralarıyla veda ediyorum. Hani milliyetin İslam idi? Kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ya milliyetine. Arap'ın Türke, Laz'ın Şerkeze yahut Kürde, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta ana sır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti telin ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle sürçülü lisan ettik affola. En emin olana emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Velhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله